Sevgili seyirciler, hepinizi saygıla ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Enbiya Yıldırım. Genç arkadaşlarımla birlikte Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı ve onun değerli güzel arkadaşlarını yani ashabını anlatmak için bir yolculuğa çıkmış bulunuyoruz. Bugün Allah nasip ederse inşallah hoşunuza gider, Hz. Peygamberimizin değerli arkadaşlarından olan Hz. Ömer Efendimiz'i anlatmaya gayret edeceğiz. Biz her programın başında yapmış olduğumuz bir şey var. Oğlum ben daha kalk demeden kalktı. Evet. Safa'yı tahtaya kaldırıyoruz. Kalk diyorum. Lepp olduğumuz lep belli lep olsun. Lep evet. Safa'ya diyoruz ki gel Safa'cığım bizim bugünkü işleyeceğimiz konunun özetini tahtaya yaz. Bugün anlatacağımız konunun özeti şu. Resulullah'ın hadislerini koruyan adam. Resulullah'ın hadislerini koruyan adam Radiyallahu anh Hazreti Ömer efendimizi sizlere anlatmaya gayret edecek. Değerli seyirciler tabi Hazreti Ömer efendimiz tabiat itibariyle sert ama bunun yanında da bir o kadar kalbi temiz olan ve bir o kadar da duygusal boyutu olan bir insandır Hazreti Ömer efendimiz. Doğrucu Davut olduğu için Hazreti Ömer kendi bilmiş olduğu doğrulara Kur'an ve sünnet çerçevesinde yanlış görmüş olduğu hususlara asla tahammülü olmayan bir insandır. Böyle bir yapısı var. ashab Keram da bunu bilir. Hatta bir gün şöyle bir olay yaşanıyor. Kameraman benim yüzümü yakından gösterse sevinirim. Hz. Ömer camiye giriyor az seyirciler. meşhide giriyor. Bir bakıyor ki peygamberimizin şairi Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit caminin içinde şiir okuyor. Hz. Ömer tabi giriyor böyle yürümeye devam ederken şöyle yapıyor. Yani nedir bu yaptığınız? Bakışlarıyla bir ayar vermeye çalışıyor. Ama az önce dedim ki Hz. Ömer sert olmakla birlikte karşısındaki olan insanlar da doğru bildikleri şeyi Hz. Ömer'e söylemekten çekinen insanlar değil. Değil. Şimdi Hz. Ömer Efendimiz ona böyle sert bakınca yani mescitte böyle şeyler olur mu demeye getiriyor esasında Hz. Ömer. Hasan bin Sabit o bakışı yakalayınca Hz. Ömer'in sağ olasın Safa o bakışı yakalayınca diyor ki ben diyor, bu mescitte senden daha hayırlı biri varken ben yine şiir okuyordum. Kaldı ki Hz. Peygamber benim hakkımda şöyle buyurmuştur. Ey Hasan, sen benim adıma müşriklere cevap ver. Allah'ım ruhul kudüs ile yani Cebrail ile sen onu teyide et, destekle. Ey Allah'ım dili akıcı olsun, güzel şiirler olsun anlamında sen ona yardımını lütfet. Demiştir. Demedi mi diyor cemaate Hasan bin Sabit. Ebu Hureye dönüyor. Allah adına söyle. Peygamber Aleyhisselam bunu dedi mi demedi mi? Ebu Hureye de diyor ki ben de işittim diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam seninle ilgili bu sözü söylemiştir. Hazreti Ömer'in güzel bir uygulaması var aziz kardeşlerim. Hakikati gördüğü zaman Hazreti Ömer ona teslim olur. Hazreti Ömer hakikati gördüğü zaman ona anında teslim olan bir insandır. Yürüyüşünü devam ettiriyor. Tabi orada söylenen o şiirde söylenen sözler İslam'a muhalif olan şeyler değil. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'in istemiş olduğu şey nedir? Camiyi biraz daha koruyalım. Yani oraya uygun şeyler, ifadeler, eylemler yapalım anlamında bunu söylemiş oluyor. Evet. Hocam verdiğiniz örnekte aslında benim kafama takılan iki nokta var ki aslında şöyle iki çıkarımda da bulunabiliriz bu örnekte. Şimdi ee, Hasan bir sahibi şiir okurken Peygamber Hazret Ömer e, ona hani sert mizacıyla tepki göstermesi aslında Hazreti Ömer'in sert bir mizacının olduğunu göstergesi ve örneğin sonunda şunu söylediniz hakkani hani kendisinin e, bu konuda haksız olduğunu görünce hakkına ehlinet hakkını e, o kişiye teslim ediyor. Yani bu bu yönden de aslında hakkaniyetli biri olduğunu ki zaten adalet sıfatıyla anıldığını ve isminin de Faruk olduğunu biliyoruz. Bu konuda hani toplumsal anlamda düşündüğümüzde. Ki Hazreti Ömer 10 yıla yakın bir süre top, e, devlet yöneticisi olarak görev yaptı. Toplumdaki huzur, sükunet sağlanabilmiş mi? Ben onu soracağım. Bir yanda çünkü pe, Hazreti Ömer'in e, sert mizacı var, bir yanda da hakkaniyetli tavrı var. Aziz seyirciler şimdi bu Ömer Faruk var ya kendince cingözlük yaptı burada az önce. Anladınız mı olayı? Evet. Hazreti Ömer'in dedi, bir sıfatı da var dedi Faruk. sıfatı <gülüyor> Faruk. Şimdi bu soruyu soran arkadaş Ömer Faruk. Ömer Faruk Aa. evet. Tabii onu siz e, belki... Abi. K.C. onu yazarsa altta Ömer Faruk, seyircilerimiz daha iyi anlayacaklardır, evet. Şimdi Ömer Faruk sana şunu söyleyeyim. Aziz seyirciler, Hz. Ömer böyle sert tabiatı olan, gördüğü yanlışa müdahil olan bir insan ama bundan dolayı küstüğü, konuşmada bir tek Allah'ın kulu yok. Bu çok önemli. Yani diyelim ki Hz. Ömer geldi sana itiraz etti. Sen cevabını verdin veya yanlış yapıyor idin, bunu düzelttin. Sonra Hz. Ömer ile aran bozulduğuna dair hiçbir örnek yoktur. Demek hocam hiç nefsi Yok. için hareket, yani kimseye kızmıyor ve al kızıyorsa Allah için kızıyor. Herkes Anladın. bunun farkında. Bu hususta zaten Resulullah'ın tavsiyesi de yani tartışmaların hemen akabinde hızlıca barışmak. Çok uzatmamak bunu. Hatta Yok. meşhur üç günden fazla küs kalmamak meselesi. Ya biliyor, herkes biliyor Hazreti Ömer'in derdinin ne olduğunu. O yüzden herkes Hazreti Ömer'e bu özelliğiyle ne yapıyorlar? Kucaklıyorlar. Öyle güzel bir taraf var. Şimdi senin sorunu unuttu tabii bu arkadaşlar. Hayati'ye sorsam bana dinlememiş gibi bakıyor. Hayati, ne sordu? Bak Hocam, e, Hz. Ömer'in e, hem e, bir, e, nasıl diyeyim, böyle celalli bir tarafı olduğunu söyledi, hem de 10 e, yıllık bir yönetim süreci var. Bunda nasıl o sükuneti sağladı? Hani bunu nasıl değerlendilsin diye bir soru sormuştum. Yakalamış soru. evet. Şimdi aziz kardeşim, Ömer Farun'la dediği gibi, Hz. Ömer Efendimizin, radıyallahu anh, hilafet dönemi 10 yıl sürüyor Hz. Ömer. Tabii büyük fütuhatlar gerçekleşti. Hazreti Ömer zamanında hepinizin bildiği gibi. Mısır kim zamanda alınıyor? Hazreti Ömer, Hazreti Ömer zamanında alınıyor. Suriye Hazreti Ömer zamanında alınıyor. Irak Hazreti Ömer, Hazreti Ömer zamanında alınıyor ve İran'ın da bir kısmı. İran'ın bir kısmı da Hazreti Ömer zamanında alınıyor. İran'ın fethinin büyük kısmı Hazreti Osman zamanında tamamlanıyor. Nihavet savaşı Hazreti Ömer zamanında mıydı? Tabii. Evet. Şimdi hatta ben Hazreti Ömer'i az seyirciler Hazreti Ömer ben Kanuni Sultan Süleyman'a benzetiyorum, daha doğrusu Kanuni'yi ona benzetiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz hani kanun için derler ki hani at sırtından inmedi yani dünyanın en büyük sultan olmasına rağmen yani bir keyif etmedi ya, yani şöyle bir oturup onun tadını, hazzını alamadı denir. Hazreti Ömer Efendimiz de İslam'ın sancağı, İslam'ın davet her yere gitsin diyerekten esasında Hazreti Ömer'in de böyle rahat ettiğini yani hani maddi anlamda böyle bir keyfini yapayım dediğini düşünemiyoruz. Yani o açıdan Kanuni Sultan Süleyman Hazreti Ömer Efendimiz'e benzemektedir. Tabi Hazreti Ömer döneminde Ömer Faruk büyük bir sur sükunet, huzur sağlanıyor. Bunun kökende nedir? Baş. Hocam baş güzel olunca, idareci, lider, devletin başkanı güzel olunca ve senin de kendi adına termihle söylediğin gibi Faruk olunca, hakla batılı birbirinden ayırt eden ve adil olunca, adil olunca taşlar yerine yerine oturuyor ve kimse şikayetçi olmuyor. Devletin mumunu kendi mumundan ayırıyor hocam. Öyle bir adam. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Aziz seyirciler hatta şöyle bir şey oluyor. Mısır malisi, valisi Amur bin Elâs bazen insanlara böyle haddi aşan uygulamalar yapıyor. Amur bin Elâs. Hazreti Ömer bunu duyuyor. Ona bir ferman gönderiyor. Diyor ki ifadesi çok hoş. Meta istabattümün nase vekad veledettüm ummehâtuhum ahrara. Diyor ki, analarının hür doğurmuş olduğu insanları, siz ne vakit köle yaptınız ya, bunların hepsi hür. İnsanlar kendilerini ifade etme, haklarını arama hakkı var. Devlet bu hakkı veriyor, İslam onlara bu hakkı veriyor. Sen nasıl olur da bunları baskılarsın? Buna da bir şeye dikkat edin aziz seyirciler, değerli kardeşlerim. Bu söz kime ait? Sert tabiatlı bir insana ait. Bakın, Hz. Ömer sert tabiatlı olarak biz onu tanrıyoruz ama valisinden istemiş olduğu şey nedir? İnsanlara merhametle yaklaşması. İnsanlara merhametle ve kendilerini ifade etmelerine, varlıklarını ortaya koymalarına, hür olduklarını hissetmelerine fırsat vereceksin demek istiyor Hazreti <gülüyor> Ömer. Bu çok önemlidir. Evet. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyur. Hocam yani, burada bir de evet. şöyle bir şey var. Ee, Hazreti Ömer'in bazı tutumları hocam yaşadığı dönemde hadis karşıtı olarak algılanıyor. Bunu siz e, nasıl değerlendiniz hocam? Bu çok önemli bir soru Hayati. Ben şuna üzülüyorum. Ülkemizde ve İslam ülkelerinde aziz kardeşlerim sahabilerin hadislerin rivayeti hususundaki titizliklerine dahil bazı örnekler zikrediliyor. İşte bunun üzerinden deniyor ki bak Halife Hazreti Ömer bile böyle yaptı. Ben şimdi birkaç örnek zikredeceğim. İşte Hazreti Ebubekir bunu yaptı, Hazreti Ali bunu yaptı. E sen zaten rivayetlere bir değer vermiyorsun, o zaman niye bunları bizim önümüze getirip işte Hazreti Ömer böyle yaptı diyorsun. Yani işine yarayan malzemeyi rivayeti alıyorsun. Seni destekliyor ya. Diyorsun ki bak Hz. Ömer de böyle yaptı. E sen zaten rivayetlere bir değer vermiyorsun. Hadis kitapları senin için bir şey bir ifade anlamadım. etmiyorsa şayet. O zaman ne diye bizim kaynaklarımızın içerisinden bazı rivayetleri sırf seni destekliyor gibi gözükerek ne yapıyorsun? Alıyorsun bunları destekliyor olarak kullanıyorsun. Bu ilim açısından, ilim alaka açısından son derece yanlış olan bir uygulamadır. Kaldı ki unutmuş olduğumuz şey şu. Zikredilen örneklerden ben birkaç tanesini vererek Buraya tahtaya bir şey yazdı Safa. Bak ne yazdı buraya? Ne yazdı? Safa. Resulullah'ın hadislerini koruyan adam evet. radıyallahu anh. Hazreti seyirciler bak Hazreti Ömer'i, Hazreti Ömer'i tanımlayacağımız şeylerden bir tanesi de budur. Resulullah'ın hadislerini koruyan adam radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz ile ilgili bizim tanımlamamız odur. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek anlatacağım size. Senin hayatı sonra da cevap olarak gelsin. Bu Irak dedik az önce fethediliyor Hazreti Ömer zamanında. Hazreti Ömer oraya idareciler, İslam'ı anlatmak için mübelliler gönderiyor. Yani tebliğciler, irşatçılar gönderiyor. Yine bir heyeti gönderecek. gönderici heyetin başında da Karaza bin Ka'b var sahabeden. Karazabin Ka'b var. Hazreti Ömer onlarla beraber şehrin dışına kadar yürümeye başlıyor. Şehrin dışına kadar yürüyor onlarla. Sonra tam onlarla ayrılma noktasına gelince Hazreti Ömer onlar diyor ki ben diyor niye buraya kadar yürüdüm? Biliyor musunuz diyor. Yani ben niye geldim sizinle buraya kadar? Bu Karaza diyor ki biz diyor Hazreti Peygamber'in sahabileriyiz. Onun bir hak hukuku var. Yani ona olan saygından, muhabbetinden dolayı bizimle beraber bizi böyle şeyin içinden hadi yolunuz açık olsun demeyip yanımıza beraber gelerek uğurluyorsun bizi. Hazreti Ömer onlara diyor ki az kardeşlerim sizi diyor buraya kadar gelmem sebebi, beraber gelmemi sebebi size bir tavsiyem var. O tavsiyemi yerine getirin diyor. Nedir o tavsiye diye soruyor Karaza diyor ki siz şimdi Irak'a gideceksiniz. Aziz seyirciye Irak'a gideceksiniz derken kastettiği şey şu, Irak ahalisi yeni Müslüman olmuş. Tamam Yeni Müslüman olmuş. Siz oraya gittiğinizde oradaki insanlar şöyle diyecekler. Diyecekler ki Resulullah'ın asabı gelmiş. Size bağırlarını, böğürlerini açacaklar yani Hazreti Peygamber'in arkadaşları gelmiş ve bu insanlar İslam'ı öğrenmek istiyorlar ve bunların Kur'an'a karşı İslam'a karşı olan gönülleri tencerenin fokur gibidir. Yani bunların gönülleri İslam, İslam din diye kaynıyor, fokur diyor. Kur'an'a karşı böyle işleyaklar var sizden istirhamın diyor Hazreti Ömer onlara Allah'ın kitabını onlara öğretmeye gayret edin diyor Hazreti Ömer. Aziz kardeşlerim onlara ifadede çok güzel ne diyor? Ben size diyor şunu tavsiye ediyorum diyor. Allah'ın kitabını onlara rivayet edin, aktarın. Hz. Peygamber aleyhisselamdan hadisi de azaltın diyor. Bakın azaltın, iptal etmiyor yalnız. Bu ifadeye dikkat edin. Şimdi biz şöyle bir kabulü olan insanlarız. Diyoruz ki biz Hz. Peygamber aleyhisselam olsun, onun değerli arkadaşları Hz. Ömer'den bahsediyoruz. Onun gibi insanlar olsun, bizim büyük geçmiş ulema olsun. Bunlar bir şey diyorlarsa... Bunlar bir şey yapıyorlar ise bunun mutlaka toplumsal bir karşılığı vardır. Önce biz niye böyle dedi, niye böyle yaptı bunu anlamaya çalışmamız lazım. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor onlara? Allah'ın kitabını onlara öğretmeye bakın diyor. Rivayet Önceliğiniz artırım. bu olsun. İkinci olarak da hadis rivayetini azaltın diyor. Hadis rivayetini azaltın. Şimdi buradan Hazreti Ömer'in az kardeşlerim hadislere karşı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Peygamberin dizini dibinde onun için canını vermeye hazır olan bir insan Peygamber Aleyhisselam vefat ettip benim peygamberle ilişkim kesildi der mi Hz. Ömer ya bunu diyebilir miyiz ya hangi akıl sahibi bunu der? Dolayısıyla burada yapacak olduğum şey nedir? Hz. Ömer niye bunu dedi? Şimdi o soruyu ben size soracağım bir tahmin edin bakayım. Hz. Ömer niye yardımcı olsun diye de bir yol açayım ise, yeni fethedilmiş İslam'ı öğrenme azmini taşıyan bu insanlara göndermiş olduğu insanlara Yetkili kimselere, valilere, idarecilere, irşatçılere, müşritlere niye Allah'ın kitabını onları öğretin, hadis rivayetini azaltın dedi. Soru bu. Hocam hadislerin, hadislerin Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmemesi için. Hocam bir de Başka? vakit hocam. Yani Onlarla kısa bir süre belki beraber olacaklar. O sürede Allah'ın kitabından ne kadar çok şey öğretebilirlerse kârdır diye. Mesela. Bir de şöyle bir şey olabilir hocam. Mesela onlar da o kafa karışıklığı şey olmasın, birbirine karıştırmasınlar diye. Bravo. Ayet ve hadis birbirine karışmasın diye. Bravo. Sen bunu demiş miydin? Yok hocam. Heh. Ya hayat sen böyle bir cevher imişsin. Evet yeni anladık. Evet. Hayatinin söylemiş olduğu, sizin hepinizin söylemiş olduğu şeyler de doğru. Aziz seyirciler burada Hazreti Ömer Efendimizin ne kadar yüksek bir feraset sahibi olduğunu anlıyoruz. Niye anlıyoruz? Şundan dolayı. Bu insanlar İslam'a yeni girmişler. Siz bir taraftan onlara Allah'ın ayetlerini, bir taraftan Allah'ın hadislerini, Allah Resulü'nün hadislerini aktarırsanız böyle bombardıman yaparsanız anlamında söylüyorum. Bombardıman yaparsanız bu insanlar İslam'la yeni tanışıyorlar. Bu insanların kafalarında hangisi ayet, hangisi hadis bunlar birbirine karışmaya başlarsa yeni fethedilmiş olan bir coğrafyada arkadaşlar bu karmaşıklığı sonra kim düzeltecek, düzeltebilir mi? Düzeltemez. Ve biz burada, bu rivayeti kendimize bazıları yaslanmak için dayanak alıyorlar ya. İşte Hz. Ömer böyle yaptı. Ama unuttuğumuz şey şudur. Sanki Hz. Ömer, o göndermiş olduğu insanlara siz onlara namazın edasından bahsetmeyin mi dedi? Hz. Ha? Ömer Efendimiz onlara siz namazın nasıl eda edileceğinden bahsetmeyin mi dedi? Hayır. Yani o giden insanlar sadece Allah'ın kitabındaki ayetleri okudular da namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl verilir? Zekat nasıl verilir? Tutulur. Oruç nasıl tutulur? Zekat nasıl verilir? İşte hac nasıl, umre nasıl yapılır? Bunları anlatmadılar. Anlattılar. Anlattılar değil mi? Şimdi. Dolayısıyla buradaki esas Hz. Ömer efendimizin vermeye çalışmış olduğu, onları öğretmiş olduğu şey çok ince hassas bir dengedir. Yeni İslam'a girmiş olan insanların kafalarının ayet, hadis hangisi birbirinden ayırt edemeyecek durumda olan kimselerin korunmasıdır. Hz. Ömer efendimizi bu açıdan takdir etmemiz gerekir. Hocam, ki asabın hani böyle bir gayesi olmasa doğup büyüdüğü yerleri bırakıp farklı beldelere gitmesi. Evet. Yani kafalarda yine soru işareti barındırır. Aynı zamanda hocam e, anlatmaktan ziyade onların bizzat hayatlarında da bunu yansıtmaları. Bunun bir açıkçası şeydi, tezahürdür yani. Ömer Faruk, Hazreti Ömer bu uygulamayı, bu az önce örnek verdiğim uygulamanın benzerini Medine'de de yapıyor. Medine'de de yapıyor. Ne yapıyor Hazreti Ömer? Yaptığı şey şu, Medine'ye çok dışarıdan gelen insanlar olduğu için az seyirciler. Şimdi Medine İslam devletinin merkezi olunca herkes Hazreti Peygamber Aleyhisselam kabine ziyaret etmek, işte ashabı görmek, bilgi sahibi olmak için Medine'ye akın akın geliyorlar. Ve bu insanların çoğu da bir kere gelme imkanına sahip. Şimdi sahabe-i kiramdan da Ebu Hureyre, işte Ubey bin Ka'b gibi insanlar aziz kardeşlerim. Bunlar sohbet eden, çok sohbet eden insanlar. Hazreti Ömer bunlara da kısıtlama getiriyor. Kısıtlama getiriyor ama kısıtlamanın anlamı ne? Ya bu adam şimdi dışarıdan geldi. Bu insan dinle, imanla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Sen bir taraftan ayet, bir taraftan hadis aktarıyorsun bu insana. Diyelim ki bugünkü Yemen tarafından geldi bu insan. Buna yazılı bir belge vermiyorsun. Seni sadece dinleyerek bilgi sahibi oluyor. Peki bu insan yolda gittiği zaman ayetler, hadisler birbirine karıştırırsın. Ne olacak ondan sonra? Tabii Kim toparlayacak? Ne kadar kabiliyetli olduğunu da bilemeyiz hocam. Bir de, şimdi Kur'an asıl sünnet dediğimiz ehadisine nebeviye evet. bir usul ortaya koyuyor. Evet. Şimdi e, siz aslı bina etmeden onunla alakalı usulü oluşturmaya başladığınız zaman kafa karışıklığı olabilir. Efendimiz'e asaptan farklı farklı kimseler aynı sualle geliyor. Ama her birinin kabiliyetine göre, her birinin içinde bulunduğu duruma göre farklı cevaplar veriyor. Şimdi orada gidilen yeni Müslüman olmuş Irak coğrafyasındaki Müslümanların giden heyet ne kadar onların durumuna vakıf? Bunu da bilemeyiz. Çok güzel. Ama Kur'an-ı Kerim esas hükümler, ana hükümler koyuyor. Orada herkes eşit. Önce ilk Kur'an-ı Kerim. Yani, dolayısıyla Rifa'yı önce Allah'ın kitabının insan zihnine nakşetmesi gerekiyor. Yani belletmemiz etmemiz gerekiyor. Öncelikle hedeflenen şey budur. Dolayısıyla şunu diyoruz biz. Buradan bir hadis karşıtlığı çıkarmak ki ashab-ı kiram için yani zihnimizin bir tarafından bile böyle bir şey geçmez ama böyle çıkarmaya çalışmak çabası <gülüyor> son derece yanlış olan bir çabadır. Çünkü bu insanlar İslam'ın nasıl yaşanacağını Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir ve diğer sahabeler, Hz. Peygamber örneği üzerinden insanlar intikal etmiş, ettirmişlerdi. Şimdi ben sana şunu diyeyim. Hz. Ömer, şayet Hz. Peygamber'in uygulamalarına insanlara anlattırmasaydı biz bugün nasıl kulluk yapacaktık? Bu yasaklama gelseydi, bu bilgiler bize intikal etmeyecek. Doğrudan ikinci Halife olarak Heh. bütün hepsini yaktırıp bilenleri, hıfzında olanları Aşağı ve katlettirseydi, evet. biri bize ulaşmayacaktı. Ama biz şunu biliyoruz, Hz. Ömer efendimiz hadis rivayet hususunda bakın tahtiye tekrardan dönüyorum. Resulullah'ın seni koruyan adam radıyallahu anh diyoruz Hz. Ömer için. Bir örnek anlatacağım, olayın rengi daha iyi anlaşılmış olsun şu Diyanet bardağından içtikten sonra. <gülüyor> Reklam mı yapmış olduk? Programda, evet programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Ürün yerleştirme bulunmaktadır evet. Şimdi seyirciler Ebu Saad el Hudri genç sahabelerden bir tanesidir. Size anlatacağım olayı o anlatıyor. Diyor ki bir gün diyor sahabelerle birlikte oturuyoruz diyor. Biraz sonra Ebu Musa el-Eşari geldi ama Ebu Musa el-Eşari'nin yüzü düşmüş. Moralsiz bir şekilde. Ona sorduk. Ne oldu yani? Ne geçti başında? Bu sıkıntı durum nedir? Diyor ki Ebu Musa Hazreti Ömer'in evine gittim. Üç kere kapısını çaldım. Cevap veren olmayınca dönüp geliyordum buraya. Ama üçten sonra dönüp gelirken Hazreti Ömer açtı kapıyı. Demek ki geç açmış. Demiş ki niye gidiyorsun ya niye beklemedin? Ben de ona dedim ki Hazreti Peygamber Ersan'ım şöyle buyurmuştu. Yani bir kapıyı çaldınız da size üç kere cevap verilmezse demek ki açmak istemiyor yani görmek istemiyor sizi. Veya müsait değil veya evde yok. Dönüp gidin. Sen diyor vallahi diyor bana bir tane şahit getireceksin diyor. Gerçekten sen bunu Hazreti Peygamber'den duydun mu duymadın mı diyor. Bana böyle yapınca diyor benim canım sıkıldı diyor. Şimdi meclistekiler tabi bunu duyunca Ubey bin Ka'b diyor ki bunu hepimiz duyduk diyor. Vallahi diyor içimizde en genç olan seninle birlikte gelecek Hazreti Ömer'e diyecek ki ben de bunu duydum Resulullah'tan. Bunun üzerine Ebu Sa'id el Kudriye bu olayı bize anlatan genç sahibi diyor ki sen diyor bunu duydum mu? Duydum. Sen bununla beraber gideceksin Ebu Musa ile beraber Hazreti Ömer'e diyeceksin ki ben de bunu duydum. İkisi kalkıp gidiyorlar Hazreti Ömer'e. Burası güzel. Diyor ki Hazreti Ömer'e Ebu Musa'nın dediği doğrudur. Ben de bunu bizzat duydum. Ama Hazreti Ömer'in cevabı daha güzel. Diyor ki ben diyor Ebu Musa'ya sen bunu gerçekten Hazreti Peygamber'den duydun mu bana bir şahit getir derken benim derdim onu yalancılıkla itham etmek değildi hitham etmek değildi ben gerçekten anlattığı şekilde duyup duymadığını teyit etmek için sağlama almak için ondan bunu istedim şimdi nedir Hz buradaki derdi Hz Ömerin buradaki derdi nedir Aleyhissehi efendimizin hadislerinin olduğu gibi korumak içerisine yanlış şeylerin karışmasını engellemek Dolayısıyla Hz Ömer'in yaptığı esasında burada Hz Peygamber Aleyhisselam'ın müdafiiliğidir, korumalığıdır korumalığını yapıyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın. Dolayısıyla onu burada takdir etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet hocam benim de bir sorum olacak da. Buyur. Olursa. Hakkari. Evet. Hocam şimdi eee Hazreti Ömer'in kişiliğinden, mizacından bahsettik. İşte hadise karşı tutumunu, hadis rivayetine karşı tutumundan da bahsettik de şimdi peki Hazreti Ömer'in hani bir ravi olarak Hazreti Ömer'e baktığımızda hangi konularda hadis rivayet etmiştir veya o rivayet etmiş midir? Ben bunu merak ediyorum. Hani hep bir diğer tarafına bir baktık da bir de bu hadis yani bir ravi olarak nasıldı Hazreti Ömer Efendimiz bir ona merak ediyorum. Merakını giderelim mi? Evet. Kendi öğrenci hocam, hocam araştırsın öğrenci. Belki ben yalnız değilimdir. Hani izleyenlerden de merak edenler vardır diye. Hocam izleyicileri arkasını evet, aldı Evet. Şimdi oldu hocam. <gülüyor> Neyse bu Hakkari'nin üzerimizde benim üzerimde hakkı var. Çok severim. Bir de orada çok dostlarım var onun hatırına. Sana cevap vereceğim. Esvert. Buyurun canım. Hazreti Ömer'den çok ilginç bir şey o kaç yılda? Bir. Arkadaş hiç cevap vermeyin. Hazreti Ömer'in halifelik dönemi A. 15. 34 ile 44 arası hocam. Bravo ya. <gülüyor> 34 ile 44 arasında o kadar büyük yanlış bir cevap verdi ki. Hazreti Osman'ın şehadeti 35. Nasıl oluyor? Hocam hani şey e, bu aylar falan böyle hesaplanınca tam 34'te 44 arası oluyor işte. Ben sana diyorum ki Hz. Osman'ın 35 nasıl oluyor 34'te 44 arası? Keşke öyle bir şey demeseydin. Evet. mahvetti. Hocam Esfert evet. miladi olarak başındaki altıları atarak zikretti. Yani 634 ve 644 demek. Öyle mi yapıyor? Sizde hicri olarak... Ben, ben <gülüyor> Hicri olarak ya konuşuyorum. Hocam ben 634 ile 44 dedim hani. 600 yani. ifadesini kullandın mı? Hayır. Ben demedim ama Kullanmadı. sizin de hocam. Kardeşim biz bizim bizim <gülüyor> derslerde biz bakıyoruz hocam. Biz, şey, biz arkadaşların hemen direkt anladığını hocam ben sizin anlamayacağınızı <gülüyor> <Hayır>. emrediyorum. <ya. gülüyor> Kardeşim ben Hicri tarih üzerinden konuşuyorum. Nereden aklına getirdin 600? Bilmiyorum o da doğru mu yani? Ondan ayrıca 634'e 44 hocam. 634'ten 644'e kadar hocam. Doğru Hocam, iki buçuk yıl Hazreti Ömer evet, kurtarıyor dediğin. 633'de evet. Peygamber Efendimiz affat ediyor. Ondan tamam. sonra 634'e kadar Hazreti Ömer. Ondan sonra da işte Şimdi hepsini be. de sayarsın ha. <gülüyor> Say bakayım. Hocam de... KPSS'ye hazırlanıyorlar evet. Eyüp'le beraber. Maşallah yani. Ama bizim için asıl olan bu İslami ilimlerde arkadaşlar her zaman hicri tarihi biz esas alıyoruz. Sen şimdi miladen konuşunca ben bağlamak Hocam ben alamadım. de hicriyi anladım. Ben de hicriyi anladım. Çünkü 634 demedi. 34 dedi. Ben de o yüzden sana itiraz Özür ederim. Evet. <gülüyor> Neyse hadi öz özrünü kabul ettik. Bir kilo bal getirirsin. Hak <gülüyor> hakikaten arkadaşlara ikram edersin düzelir. Şimdi diyeceğim şey şu. Hz. Ömer Efendimiz 10 yıllık halifeliği olmasına rağmen bizim temel yani baş yaptığımız birinci derecedeki hadis kitaplarında geçen rivayetlerin sayısı yani o zorluklara rağmen hani dedim ya Hz. Ömer kanuni gibi öyle bir durum var. 535 tane Hazreti Ömer'den gelen rivayet var arkadaşlar. 535 tane Hazreti Ömer'den gelen rivayetler var. Ama ilginç bir şey şimdi söyleyeceğim. Bazı rivayetler var ki bizi seyreden herkesin, seyreden seyretmeyen herkesin bildiği rivayetler. Bunları Hazreti Ömer Efendimiz rivayet ediyor. Bir tanesi arkadaşlar, bir tanesi, bir tanesi, birincisi bu. Canlı söyle. İnne men a'mâlu bin niyet Asiyece ameller niyetlere göredir hadisini Hazret Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet eden tek sahabidir Hazret Ömer. O hadisi bize rivayet eden Hazret Ömer Efendimizdir. Ameller niyete göredir. İnne mal amal bi niyet ve inne malikulli imri maneva. Femenkandet hijratu ilallay fijratu fe ilallay. Femenkandet hijratu ila imraatin yankunha ila imraatin diye devam eden hadis. Kimin icreti neyse onu karşılığı odur. Şimdi dolayısıyla hepimizin bilmiş olduğu ameller niyetlere göredir hadisini bizlere rivayet eden Hazreti Ömer'dir. Ama yine hepinizin bildiği bir başka hadis var ki bunu da Hazreti Ömer Efendimiz rivayet ediyor. O da o da son o da <gülüyor> Cibril hadisi. Ha, evet. Cibril hadisi az kardeşlerim. Cibril hadisi neydi hatırlar mısınız? Ee, bir isim bedevi Habeş Evet. Ecebrail'in Cebrail'in insan suretinde Hz. Peygamber Aleyhisselam'a gelmesi ve dört tane temel soru sorduğu hadis var. 4 temel soru. İman nedir? Heh. İslam nedir? Birincisi dedi. Cebrail ne yapıyor? İslam'dan soruyor. Sonra İslam'ın şıkları olarak Hz. Peygamber Aleyhisselam ona diyor ki en la ilahe e, Şehadet getirmen, namaz kılman, oruç tutman, zekat vermen ve gücün yeterse imkanı varsa hac etmendir diyor. Sormuş olduğu şeylerden bir tanesi budur. Sonra sormuş olduğu İhsan nedir? Arkadaşlar İhsan'ı soruyor. İhsan Aziz Peygamberimizin vermiş olduğu cevap çok hoştur aziz seyirciler. İhsan Arapçada bir şeyi hakkını vererek dört dörtlük yapmak anlamında da kullanılır. Anlamlarından bir tanesi budur. Peygamberimiz vermiş olduğu cevap nedir? Sanki Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni görüyor. Yani kendini vereceksin yapmış olduğu ibadete. Sonra sormuş olduğu şey nedir? Bir tanesi de, kıyametin ne zaman kopacağını soruyor. Aziz Peygamber Aleyhisselam da ona vermiş olduğu cevap hoş. Mel anha aleme mine sahil diyor ki Aziz Peygamber soru sorulan yani ben, soru sorandan yani senden usta daha fazla bilgi sahibi değilim ama Aziz Peygamber Aleyhisselam kıyamete yakın insanların bir takım alaki değerlerinden uzaklaşmasından örnekte bunlar bunlar şüphesi gerçekleşecektir anlamında bazı şeyleri sayarak ona ne yapıyor? Bilgi vermiş oluyor. Hz. Ömer'in böyle bir durumu var. Değerli kardeşim Esfer 535 tane hadis. Ama Hz. Ömer hadise ilgili bir başka özelliği daha var. Onu da mutlaka söylemem lazım. Soru sorarak daha doğrusu bunu isterseniz sizlere bilgilendireyim. Hz. Ömer'in hadiste çok meşru olan bir oğlu var. Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer. Bizim hadis kitaplarında, temel hadis kitaplarında Rifai Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'tan 2630 tane hadis geliyor. 2630 Çok hadis rivayet eden sahabilerden bir tanesidir. Evet. Bunlara ne diyordu? Muksirun KPSS sorusu Muksirun hocam Evet Muksirun Çok hadis rivayet eden insanlar deniyor ama Burada ilginç bir şey var Şimdi Hz. Ömer'in tabiatını hep konuşuyoruz Oğlu arkadaşlar Oğlunun tabiatı Hz. Ömer gibi değil yalnız <gülüyor> Daha eh, Halim Selim. Yani o şey demek ki Hazreti Ömer'in oğlunun Abdullah annesi tarafından baskın geçmiş geneller öyle anlaşılıyor. Bir de had hadisleri değerlendirirken de bakışı biraz farklı. Hazreti Ömer'de şu var Hazreti Peygamber Aleyhisselam niye bunu yaptı? Onu anlamaya yönelik çaba öne geçer Hazreti Ömer'de. O da Hazreti Peygamber'e uymayı önceler ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam niye yaptı? Öncelikle onu anlamaya çalışayım bakışı daha fazladır. Oğla Abdullah da ise peygamber yaptıysa yeter. ne eh, Bitti ben diyor ötesine berisine bakmam diyor böyle bir e, bakış açısı vardır. Şimdi Hazreti Ömer'in az önceki hayatı mı sormuştu? Hangisini sormuştu? Yani hadisle ilgili Hazreti Ömer'le ilgili sen sormuştun zannedersem. Hani olumsuz bazı şeyler anlatıyordu. Hayatı sormuştu. Bakın Hazreti Ömer'in hadisleri olan bağlılığına dair bir iki tane örnek zikredeceğim. Hem Hazreti Ömer'in Hz. Peygamber'in sünnetini, Hadislerini olan bağlılığını anlayacağız. Hem de o soruya da aynı zamanda bir cevap olsun diye bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Hz. Ömer bir gün şöyle bir söz söylüyor. Diyet diyor. Diyet. Yani bir insan öldürülünce, Hazreti kardeşlerim, öldürülünce onun ailesi bir tazminatı hak ediyor. Tazminatı hak ediyor. Hz. Ömer diyor ki hüküm olarak bir insan öldürülürse onun diyetini, onun diyetini Erkek tarafı alır, hanımı ve o taraftan kimseye bir şey verilmez diyor. Hanımı tarafından, hanımına hiçbir şey verilmez diyor. Yani şöyle bir örnek yapalım. Adam şehit edildi, öldürüldü. Eşi, eşine hiçbir şey verilmez diyor. Eşi bir şey alamaz diye bir karar veriyor. Bunun üzerine arkadaşlar, Dahak bin Sufyan adlı bir sahabi diyor ki, biri ona diyor ki, ama diyor Resulullah bana diyor, eşyem ed-dibabinin hanımını, kocasının diyetinden hisse alması hususunda görevlendirmişti diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın böyle bir uygulaması oldu sizin dediğiniz Peygamber Aleyhisselam uygulamasına biraz aykırı gibi oldu. Deyince Hazreti Ömer Efendimiz ne yapıyor? Kendisine teşekkür ediyor ve diyor ki biz Hz. Peygamber'in uygulamasına tabi olmamız gerekir. Bu nedir? Neyin göstergesidir? Hz. Ömer'in tabi ve diğer sahabilerin Aleyhisselam'ın uygulamalarına olan bağlılığını gösteriyor. Değerli arkadaşlar, başka bir örnek daha vereyim sizlere isterseniz. Hazreti Ömer soruyor, içinizde Allah için bilen varsa lütfen söylesin diyor. Bir kadının karnındaki çocuğu biri ona vurarak kavga ederek düşürürse buna bir şey gerekir mi, gerekmez mi? İçinizde diyor bu usta Hazreti Peygamber aleyhisselamdan bilgisi olan bir malumatı olan kimse varsa lütfen bize söylesin diyor. Bunun üzerine arkadaşlar Hamel bin Malik el-Nabigha adlı sahibi ayağa kalkıyor diyor ki Diyetin yarısında Görmüş olduğu bir olayı anlatıyor iki kadının kavga yaptığından bahsediyor kadın bir tanesi kavga yaparken ona tekme atmış aziz kardeşlerim kadın Hamil olan kadın çocuğunu düşürmüş Ve ona Hazreti Peygamber aleyhisselam o düşüren kadına Bir köleyi veya bir careyi azat etme hükmü uygulamıştır Bunu ona aktarınca Hazreti Peygamberin bu uygulamasını Hazreti Ömer'e aktarınca Hz. Ömer'in sözü çok güzel diyor ki eğer diyor biz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu uygulamasını işitmemiş olsaydık kendi aklımıza göre kendi kanaatimize göre hüküm verecektir bizi bilgilendirdiğin için sana teşekkür ederiz diyor. O derece Hz. Peygamber Aleyhisselam'a bağlı ki Ebu Musa ile Şari var ya az önce çok ilginç bir şey anlattık ondan hatırlıyor musun? Şahit istemişti ondan. Hz. Ha, Ömer ne kadar orijinal bir insandır Asyerciler. Şahit istemiş olduğu Ebu Musa el ile Hazreti Ömer sabahlara kadar sabahlara kadar Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan gelen hadisleri belli meseleler çerçevesinde istişare ediyor Ebu Musa el ile. Yani dert İslam. Dert Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini ve sünnetini korumak. Ama bu yönetmenimiz bizim başımızın etini yedi bize işaret etti oradan sanki. Hocam onu onunla çarpmamızı söyledi. Evet. İki dakika gibi bir işaret yaptı. 20. 20 mi dedi? Öyle mi? O zaman devam edelim ya. Hocam, ben, evet, evet. Çabuk lazım. Evet. Hazreti Ömer dönem ile evet. alakalı esas çok önemli hani günümüzde de sürekli evet. ısıtılıp ısıtılıp önümüze koyulan malum sevat arazileri örneği var. Yani evet. esasında birden fazla örnek vardır. Muhakkak da şu şu an bu geliyor aklıma. Hani Hazret Ömer'in bazı uygulamalarını yaptığı tatbik ettiği uygulamaların Rasulullah'a muhalif oldu. Yani onun hadislerine aykırı oldu. o uygulamaları yapmadı. aklıma da direk seyret arazisi geldi. Harici örnekler varsa eğer bunları zikrederek Çok güzel. sebeplerini açıklayabilir miyiz? Arkadaşlar biz her zaman vurguladığımız bir şey var. Devletin başındaki olan bu insanlar, Hazreti Peygamber ve daha sonra gelen halifeler, toplumun maslahatın o günün şartlarını mutlaka değerlendirmek suretiyle yeni uygulamalar ortaya koymuşlardır. Bu esasın Hazreti Peygamber aleyhisselama muhalefet değil. Niye muhalefet değil? Çünkü Peygamber aleyhisselam o günün şartları çerçevesinde o hükmü uygulamayı münasip görmüştür. Ama değişen şartlar, toplumsal yapı yeni bir uygulama getirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla Hz. Ömer esasında şunu yapıyor, sadece Hz. Ömer değil Hz. Ebubekir ve diğer sabilerde de Hz. Peygamber aleyhisselamın neyi amaçladığını esas sünnet de budur arkadaşlar. Hz. Peygamber aleyhisselamın o ahlaki önderliğini, rehberliğini kendisine kılavuz olarak alıyor Hz. Ömer. Dolayısıyla bazı uygulamalarının değişen konjöktür ve şartlar nedeniyle Peygamber aleyhisselam dönemindeki uygulamalara göre değiştiğini söyleyebiliriz. Yani or orada bunları değerlendirirken muhalefet ettiği ifadesini kullanmamamız gerekir. Bakın bu, bu şekilde yorumlarsak çok yanlış yaparız. Yani sanki Hz. Ömer Efendimiz Peygamber'e aykırı bir şey yapıyormuş gibi. Hayır. Esasında Peygamber aleyhisselam o günkü şartlara göre uygulamış olduğu hükmü yeniden güncelleyerek arkadaşlar Yeni şartlara göre onu tatbik etmiştir, bir anlamda yine peygamberimizin uygulamasını devam ettirmiştir. İşte Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı anlamak budur, aziz kardeşlerim. Hz. Peygamber anlamak budur. Birkaç tane örnek verelim, sen zaten bir tanesini zikrettin. Mesela Hz. Peygamber zamanında atlardan zekat alınmıyor ama Hz. Ömer zamanında atlardan zekat alınmaya başlıyor. Niye? Çünkü artık bu ticari bir faaliyete dönmüş tamam mı? İnsanlar at çiftlikleri kuruyor nüfusa genişlediği için, at yetiştirmeye başlıyorlar. Artık bu ticari bir faaliyete, meşkaleye dönünce Hz. Ömer'de o insanlar sonuçta bundan para kazanıyorlar, ticaret yapıyorlar. Buna zekat getirmiştir, sen şunu diyemezsin. Peygamber Aleyhisselam zamanında atlara zekat yoktu, Hz. Ömer böyle bir uygulama başlattı. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'a muhalif bir uygulama yaptı, bunu deme hakkın söz konusu değil. Başka bir uygulama, mesela Peygamber Aleyhisselam'ın bildiğiniz gibi bir tane var. Peygamber Ali Aleyhisselam arkadaşlar zamanda o hacca gittiğinde insanların bir kısmı temettu hac yaptılar. Ama Hazreti Ömer Efendimiz neydi temettu hac? Temettu hac bir ihrama ayrı, e, hacı ayrı. Hani umre ayrı, umre umre ve, ve hacı ayırarak ayrı. yapıyorsunuz. Biraz da zaman olarak daha fazla sürüyor. Şimdi Hazreti Ömer bu uygulamayı kaldırıyor. Diyor ki temettu hac yapılmayacak. Şimdi burada şunu diyemezsin. Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselam uygulamasına. Orada Hz. Ömer'in gözetmiş olduğu bir şey var aziz kardeşlerim Mekke'nin durumunu ve gelen insanların sayısını oradaki insanların yatma, yemek yeme, konaklama, oranın asayişi vesaire aklınıza gelebilecek bütün ihtimalleri düşünmek suretiyle ne yapmış Hz. Ömer? Temettu hac yapılmasın. Tekrar giriş geri gelip Heh. çok şey olacak. Otobüs vesaire yok hocam. gidilmiyor zaten. Mekke'de Mek Mek kanlıyor da yani o kadar gelen insanlar binlerce hacının o günün şartlarında bunların güvenliğinin sağlanması efendime söyleyeyim işte yeme, içme, konaklama bunlar artık kaldırılamayacak bir düzeye geldiği için Hazreti Ömer yükü hafifletmek için burada düşündüğü nedir? Burada düşünmüş olduğu yine ümmettir. Şimdi bu önemli üçüncü örnek vereceğim Hazreti Ömer'den. Rifai'nin hatırlatmış olduğu bir şeydir. Arkadaşlar hatırlarsınız Hz. Peygamber Aleyhisselam Hayber'i fethettikten sonra Hayber arazisini taksim ediyor Müslümanlar arasında Hz. Peygamber Aleyhisselam. Ayette de belirtildiği üzere taksim ediyor. Resulullah kendisini alıyor ümmete oradan hisseler ayırıyor. Şimdi Irak kim zamanında fethedilmişti? Hz. Ömer. Hz. Ömer zamanında. Lütfen buna dikkat bakın burada anlatacağım şeyler Hz. Ömer Efendimiz'in ne kadar büyük bir insan olduğunda bize gösterir. Hanefi mezhebin imamlarından Ebu Yusuf da bunu inceler. Kitabında buna yer verir. Şöyle, Hazreti Ömer Irak'ı fethedince fethedince o gaziler, fethetmiş olan fatihler hepsi şunu beklediler. Peygamber aleyhisselamın yaptığını yapacak, hepimize buradan koca koca hisseler verecek, hepimiz büyük toprak arazi sahipler olacağız. Aziz seyirciler, bizim klasik kitaplarda Irak arazisi, sevat arazisi diye isimlendirilir. Sevat, Arapçada siyah demek, siyah. Hani sana kara sevdayla tutuldum, Türkçe'de kullanıyoruz da. kara sevda halbuki kara siyah. Sevda, esvedü sevda. Demek ki çok fena yanık olunca insan kara sevda ifadesini kullanıyor. Niye peki Araplar, Irak arazisine sevat arazi demişler, Toprağı şundan dolayı. siyah dola, olduğundan mı? Şundan dolayı, hayır. Çok canlı olan toprak arkadaşlar, yeşille kaplamış olan yeşil canlı toprak şey yeşil bitkiyle kaplamış olan örtülmüş olan toprağa çok uzaktan baktığınız zaman siyah çalıyor tamam mı bereketli toprak şimdi Arapların yaşamış olduğu coğrafya Mekke Medine Zeynese bir Kayalı. getirin yani dağ tepe da zirai açılık aslında tepe, yok. zor araziler şimdi bu coğrafyayı görünce tabi akılları başlarından çıkıyor yem yeşil araziler şimdi bekliyorlar ki Hazreti Ömer aynı uygulamayı devam ettirecek ama Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bu araziden kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bu arazi eski sahiplerinde kalacak. Kızıyor asker, Hazreti Ömer isyan ediyorlar. Ama Hazreti Ömer Ashaplanda istişare etmek suretiyle konsensüs sağlamak suretiyle bu uygulamasından geri adım atmıyor. Şimdi bize düşen şey şudur burada Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz Peygamberimizin uygulamasına burada Niye farklı bir bakış açısı getirdi? Bunu anlamaya çalışmamız lazım. Hz. Ömer Efendimiz peygamber aşığı, hayatın onun yoluna vakfetmiş olan bir insan niye bu öyle bir şey yaptı? Bunu anlamaya çalıştığımızda enbiya olarak ben kendim Hz. Ömer Efendimiz'i de çok fazla seven bir insan olarak onun uygulamasını neden böyle yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştığımda esasında şöyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Sebepleri var Hz. Ömer'in. Bir Arkadaşlar bir Irak arazisi çok geniş. Ben bu coğrafyayı bu coğrafyayı bu fatihler arasında taksim edecek olursam bunların hepsi birer derebe olur. Büyük arazi sahipleri, büyük zenginler olur. Devletin bütün... Bunlar derebey olunca bir müddet sonra birbirleriyle uğraşmaya daha sonra da devletin başıyla uğraşmaya devleti ele geçirmeye, huzursuzluk yapmaya sebebiyet verebilirler. Benim buna engel olmam lazım. Bir bu. İkincisi bunlar hepsi savaşmayı bilen adeta profesyonel bir ordu. Ben bunlara buraları dağıttığım zaman ben Fethililere kimle devam edeceğim? Irak, Irak'tan sonra İran'a devam edeceğim. Kimle devam edeceğim? Dolayısıyla ikinci bakış açısı bu. 3 aziz kardeşlerim. Benimle birlikte fete gelen bu insanlar toprak işlemeyi bilen insanlar değil. Araplar araziden anlayan insanlar değiller yani ekim işlerinden. Dolayısıyla Buraların o bereketli durumundan istifade etmek için ve buralar tekrardan ürün vermesi için bizim bunları eski sahiplerine bırakmamız ve onların elde etmiş oldukları ürünlerden bizim zekat, haraç almamız en uygun olan şeydir. Bakın düşünmüş olduğu şeye bakın. Dört, bu insanlara biz bu toprakları bıraktığımız zaman, bunlar gayrimüslimde olsalar, İslam coğrafyası içerisinde yaşamaya devam edeceklerinden dolayı Müslümanlardan da etkileneceklerini ümit ediyoruz. Ve bunlar İslam'a girerler. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın adamları kazanmış oluyoruz, araziyi kazanmış oluyoruz. Tekrardan fethedilen insanlarla birlikte yürüyüşümüzü yine devam ettiriyoruz. Neresine bakarsanız bakın Müslüman dört dörtlük yani. bir kazanç. Hz. Ömer'i anlamak istiyor musun az kardeşim? Büyüklüğünü çözmek istiyor musun? Bakacağım. Bir tek örnek bu olsun. İnan ki bu sana yetecektir. Bir başka örnek daha. Esasında birkaç tane de örnek vardı. Hazreti Ömer'in büyüklüğünü anlamamız için ama iki tanesi var. Zamanımızın iyice kıt olduğunu söylüyor yönetmen ama bu ikisini söylemem lazım sayın yönetmenim. Birincisi, hatırlayın değerli arkadaşlar bu zekatın verileceği ayet-i kerime var. Mühellefe-i kulüp. Müellefe kulüp. Yani müellefe. Ve müellefeti kulubiyim. Ayet-i Kerime'de değerli seyirciler, zekatları verilecek 8 sınıfı sayar ve bir tanesi de der ki müellefe-i yani kalpleri İslam'a ısındırılmaya çalışılan insanlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir önce İslam'a gönülden bağlansınlar diye insanların maddi yardımda bulunmuştur. Hatta Mekke'yi fethettikten sonra Peygamber aleyhisselam sonradan İslam'a katılmış olan Mekke ahalisine Medine'den Peygamberimiz kazançlardan, gelen ganimetlerden, devletin kazançlarından göndermiştir. Daha hızlı bir şekilde İslam'a, Müslümanlar bu devlete ısınsınlar diye. Şimdi Hz. Peygamber bu uygulamayı yapıyor ama Hz. Ömer zamanında, Hz. Ömer zamanında coğrafya çok genişliyor ya, Suriye, Suriye Irak, Mısır buraları fethediliyor. Büyük bir genişlik, rahatlık meydana gelince Hz. Ömer Efendimiz diyor ki, bundan sonra diyor, müellefeye, kulübe, zekat vermemize gerek yok. Çünkü diyor biz o zaman zayıftık sayımız az idi ama bugün hamdolsun coğrafya genişledi millet arttı sayı olarak arttık. Bizim dolayısıyla bu ganimetlerden devletin gelirlerinden onlara vereceğimize ben kendi ahalime müslüman olan insanlarıma yani vatandaşlarıma vererek devleti vatandaşımı daha güçlü hale getiririm diyor. Bu neyi gösteriyor Hz. Ömer'in esasında ne kadar yüksek feraset sahibi ayetlerin ruhunu çok iyi anlayabilen bir insan olduğunu bizlere göstermektedir. Son bir örnek daha var onu da mutlaka söyleyeyim. Peygamber ve vesselam zamanında Hazreti Ebu Bekir zamanında da arkadaşlar bir insan talak olayı var ya boş ama. Peygamber aleyhissalatü veya Bekir efendimizin zamanında bir insan arkadaşlar hanımına bir mecliste üç kere boşsun, boşsun, boşsun dese bu tek talak sayılıyordu. Hz. Ömer baktı ki. Bu coğrafya maddi imkanlarda artınca erkekler hanımlarına zulmetmeye başladılar. Tam tersi tamam. Ben üç kere boşuyor ondan sonra ben şaka yaptım diyor. Kadınlarına zulmetmeye başlayınca Hazreti Ömer bundan çok rahatsız oluyor. Kadınların hukukunu korumak için diyor ki bundan sonra ağzından kaç kere çıktı? O kadar boş olur. Üç kere mi dedin? Biter olay diyor Hazreti Ömer. Böylece aile hukukun ailenin korunmasını biraz daha ciddi sınırlar içerisinde Hazreti Ömer Efendimiz taşımış. Oluyor. O değerli insana tabi böyle anmış olduk. Tabi onu anlatmaya belki burada vaktimiz yetmez ama şunu anlatmam lazım ya. Bunu anlatmasam eksik kalır. Bu gece uyuyamam. Aziz seyirciler, Hazreti Ömer'in tabiatı hakikaten öyle ama şu güzel tarafı da var. Onu anlatıp bitiriyorum. Sayın yönetmenim bunu anlatıyorum. Müsaade et, bitiriyorum. Hazreti Ömer bir gün güzel elbiselerini giyiyor. Aziz kardeşlerim. i̇bn Saad'ın tabakatında geçiyor bu. Güzel elbiserine giyiyor, cuma namazına gidiyor Hazreti Ömer. Tam Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın evinin altından geçiyor. Geçerken de, eşi Abbas'ın eşi evde iki tane tavuk kesmiş. Tam Hazreti Ömer oradan geçerken tavukların üzerine suyu döküyor, kestiği tavukların üzerine. Evinden de dışarı olup gidiyor. Tam da denk geldiği kim? Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in üstüne oradan boca ediliyor kanlı su. Tabi Hazreti Ömer. Hazreti Ömer kızıyor tabi, diyor ki o oğlu oradan atın diyor, kaldırın atın o oğlu oradan diyor. Başkası aynı şeye, sıkıntıya maruz kalmasın. Sonra gidiyor eve yeni bir elbise giyiyor, sonra ne oluyor biliyor musunuz az kardeşlerim? Cuma namazı kılındıktan sonra Abbas Hazreti Peygamber'in amcası geliyor Hazreti Ömer'e diyor ki o attırdığın oluk var ya diyor onu oraya kim koymuştu biliyor musun diyor. Kim koydu diyor. Onu oraya diyor, koyan Hazreti Peygamber de diyor, sen peygamberin koyduğu oğlu oradan attın ha diyor. Bunu duyunca Hazreti Ömer seyirciler diyor ki Vallahi diyor, ifade bu, vallahi benimle birlikte geleceksin oraya, ben eğileceğim, sen benim sırtıma çıkacaksın, o oğlu oraya yerleştireceksin. Abbas diyor, olur mu öyle şey ya sen koca devlet baş... olmaz diyor, ben eğileceğim, sen benim sırtıma çıkacaksın ve bunu yaptırıyor ona. Tabi yine o sertliğiyle yaptırıyor bunu. He. O da var. İşin o tarafı da var. Yani bunlar güzel insanlar. Hazreti Peygamber aleyhisselamın mirasını, Kur'an'ı bizlere bırakan, ulaştıran bu insanlara bizim karşı bakışımız, bizim bakışımız az seyirciler, sevgi saygıdan öteye bir şey değildir. Hepsini rahmetle anıyoruz. Hepsi için radıyallahu anh diyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir ve diğer sahabiler başta olmak üzere bizleri onları öğrenme imkanına ulaştıran, onları sevmeyi bizlere nasip eden Rabbimize hamd ederek şükrederek, hepinizin kalbi kalbinin de Ali Serhat ve Selam ve Asabının sevgisiyle dolmasını temenni ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.